Elhamdulillahin nezih edana ahlihada ve ma kunna nehtediye leulana edana Allah. Ve ma tevfeeqi ve ajtsamii illa billahine. Kad jaiti rasulü rabbina abil haq. Sallu ala rasulina Muhammed Allahumusallihan sallam. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Allahumusallihan sallam. Sallu ala şefi'i zhunubina Muhammed Allahumusallihan sallam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربن يحضرون بسم الله الرحمن Han İbn Abbas عباس رضي الله تعالى عنهما قال Sallallahu رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يغفر ليلة الجمعة لأهل الإسلام Cuma geceniz mübarek olsun allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bu mübarek gecede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor i̇bn Abbas Hazretleri'nin rivatiyle allah Teala Cuma gecesi İslam ehlinin tamamını yani bütün Müslümanları mağfiret eder, bağışlar. Onun için bazı Hanbeli mezhebinde olsun, diğer bazı mezheplerde olsun, bazı alimler cuma gecesini Kadir gecesinden üstün sayıyorlar. Neden üstün sayıyorlar? Çünkü diyorlar ki Kadir gecesinde bile af olmayan bu kadar adam var ama cuma gecesi af olmayan bir Müslüman yok. Bu hadis-i şeriften dolayı. Tabi Abdülkadir Geylani Hazretleri bu mezheptedir. Bu görüştedir. Çünkü o Hanbeli mezhebinde olması hasebilir. Tabii e tabi Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır diye ayet var. On diyorlar o Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece Kur'an-ı Kerim'in kendisinde indirildiği gece Cuma gecelerinden üstündür. Ama diğer Kadir Geceleri yani şu anda devam eden her senede bir kere gelen Kadir Gecelerinden Cuma gecesi daha üstündür. Onun için benim zaten evvelden beri sohbetim Kara Gümrük'te, Sultan Mahalle'de daha evvel bu Fatih'te başlattığımız sohbetler 25 sene belki de geçti. Ahmet Çavuş'tan, on sonra 3 baştan başladık. Bütün buralar sohbetlerimiz cuma gecesiydi. Burada da cuma gecesi epey zaman yaptık. Efendim, sonra bazı mülahazalarla, o zaman çok yurtdışı seferlerim olduğu için, bazı mülahazalarla salıya almıştık ama yeniden elhamdülillah cuma gecesine kavuştuk. Onun için, cuma gecesinde yapılan sohbetin fazileti kat kat fazla. E, Cemaatın mağfireti muhakkak. Elhamdülillah. Çünkü biz ehli İslamız elhamdülillah. Madem ehli İslamız bu müjde bize de ulaşır. Cuma gecesi Allah bütün İslam ehlini affeder. Onun için, bu cuma gecesine özen gösterin, önem verin, değer verin. E, cemaatle namaz kılmak, e, cemaatle sohbetten sonra dualar oluyor, aminler deniyor bunlar. Cuma gecesi olmak açabeyle kabulü kesinleşiyor. Onun için bu cuma gecesine tekrar döndük. Ondan sonra diğer bir hadis-i şerifte i̇bn Mes'ud radıyallahu te'ala rivat ediyor. ''An İbn-i Mes'udin radıyallahu te'ala anhu kâle kâle resûlullahi sallallahu te'ala aleyhi ve sellem mâ min leyleti cümuhetin illâ ve yenzur Allahü te'ala ilâ üç merrâd feyaghfiru limen la yüşriku billâhi teâlâ şey'â'' Hiçbir cuma gecesi yoktur ki allah Teala o gecede mahlukatına yarattığı kullarına üç kere tecelli buyurması. Her cuma gecesinde üç tecelli var. İşte bunların birine en azından bu sohbette rastlarız inşallah. Üç tecelli de ne yapıyor? Kendisini ortak koşmayan herkesi affediyor. Şimdi biz de şirk koşanlardan değiliz elhamdülillah. O zaman bizim hakkımızda da mağfiret tecelli ediyor. Onun için cuma gecesinin faziletini böyle hatırlayalım. E sabahında inşallah mutlaka cemaate çıkalım. Cuma ehlinden olalım. Ta bu akşam namazı, yatsı namazına itibaren yarınki sabah ve yarın cuma namazı, yarın ikinin namazı Cuma'ya dahildir, tabi yarık akşam namazı artık Cumartesi gecesine dönmüş oluyor. Güneş batınca Cuma çıkar. Bu itibarla bu saatlere, vakitlere önem verelim. Cuma ehlinden olalım. Cuma ehlinin kıyamet günü çok faziletleri olacak. Cuma ehlinden olmak, ona değer vermekle olur. Onun için on dört secdeleri Cuma sabahı yapıyoruz. İşte secde sureleriyle, insan sureleriyle Cuma sabahı kılıyoruz. E, ondan sonra sabah namaz cemaat ondan sonra biraz da zikirler yapıyoruz işrak vakti işrak kılınıp çıkılıyor bundaki faziletler cilt dolusu kitap yazılır evet cuma ehlinden olmak İnşallah ezanla ilgili bir risale yazacaktım eskiden bir niyetim vardı. sonra elhamdülillah tamamladım matbaaya verdim ezanla ilgili işte çok muazzam hadis-i şerifler var yüzlerce hadis-i şerif var onda da bu hadis-i şerif gelir çıkar okuruz inşallah haftaya cuma ehliyle ilgili müezzinlerle ilgili bir de cuma ehliyle ilgili bazı müjdeler müştereken zikrediliyor o hadis-i şerifte dolayısıyla geceimizi günümüzü bilerek amel edersek faziletimiz katlanır şimdi bu salı gecesi de olsa bu sohbet fazileti çok neden ilim meclisi olması hasebiyle senelerde saydığım dolu hadis var ama cuma gecesinin de birisi var artıdan katkısı var Fazladan fazileti var. Onu da bilirsen ne oluyor? Bildiğin kadar niyet oluyor. Niyet ettiğin kadar amel oluyor. Amel kadar mükafat oluyor. amal, الْاَعْمَالِ اِنِّيَّاتِ Ameller niyetlere göredir sırrı boruda takip ediyor. Onun için cuma gecesinin faziletlerinden inşallah haberdar olarak sohbetlere gelin. Bundan sonra bir artı da olsun. Şimdi... Hazreti Mehdi ile ilgili dersimiz devam ediyor tabi inşallah önümüzdeki hafta son bulur. Bu hafta da son bulmayabilir. Önümüzdeki hafta son bulabilir inşallah. Yine de gayret ediyorum bak az konuşacağım diyorum. Geçen hafta bir buçuk saat konuştum. Halbuki bir buçuk saat konuştum. Beni de dinleyenler çok sağlam bir şey zannediyorlar mesela. Onun için de kiminizden de özür diliyorum. Yani gelenler oluyor. Görüşme temennisiyle. Fakat ben siz sizin dertlerinizi dinlemek istiyorum, sorularınıza cevap vermek isterim. Benimle görüşmek isteyenler oluyor, telefon ediyorlar. Fakat hakikaten rahatsızlıklarımız var. E şu anda ben buraya geldim. Yak 8 saat ben bilgisayar bakıyorum. 8 saattir tefsirimi yazdırıyorum. 8 saat sıralı 8 saat o kafayla buraya geliyorum şimdi. Ben evde yatıp yatıp da buraya kalkıp gelmedim ki. Buradan da sonra da programlarım oluyor. Ve ben geçen hafta burada sohbetten çıktığımda şekeri baktım, yukarı çıktım. Hatta burada herhalde arkadaşlar toplantı var dedi. Şekere baktığımda dört yüzdü. Yani burada Halep oradaysa arşım burada. Bak dört yüz ben yine size bir buçuk saat konuşmuşum ki yani çoğu insanlar dört yüzden hastaneye kaldırılıyor. Onun için Allah'ın bir Kuvveti var, rahmeti var, cemaatın bereketi var ama eskisi gibi mesai verememem, taleplere cevap verememem, makul karşılansın inşallah. Hepinizden bu sebeple özür diliyorum ama elde bir şey yok. Bazı görüşmek isteyenlerle görüşemiyorum. Çünkü toplumun hizmeti daha önemli. Şahısları tek tek dinleyerekten hasta olup vakitler geçeceğin işte tefsir yazmak. Bu gibi genel sohbetler yaparak ümmete hizmet, artık yaş kırkı geçti, hastalıklar boyu açtı. Şimdi bundan sonra biraz da ümmet hizmeti, genel hizmete ağırlık verip özel konuşmaları, görüşmeleri biraz azalttım. Bundan dolayı hepinizden peşinen özür diliyorum, görüşme talepleriniz de oluyor ama inşallah Rabbimiz de barak bakalım teala bakan ki zamanlarda daha sıhhat verir, belki bir bol zaman verir, olur inşallah. Gelenler oluyor. Onlara da bu şekilde bir cevap vermiş oluyor. Şimdi konuyu iki haftaya sığdırmak niyetindeyim. Allah mani vermezse. Velakin evvela Hazreti Mehdi'nin mülk müddeti konusunu bir işleyelim. Geçen de bir ettim laf arasında ama yani hakimiyetinin süresi ile ilgili hadis-i şerifler muhtelif.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 Bunlar da doğrudur. Bu neye göredir? Bu bütün dünyanın tek hakimi olması itibariyle ve İsa Aleyhisselam sonrasıdır. Çünkü İsa Aleyhisselam'dan buluşmalarından sonra 7 sene 9 sene arası kadar beraber kalıyorlar. Ondan evvel 30 küsur sene Hazreti Mehdi tek. Hazreti Mehdi'yi cenazesini kıldırıp gömdük, defnettikten sonra İsa Aleyhisselam'ın da süresi Kırka ulaşıyor. Dolayısıyla Hz. Medine'den yedi sene sonra Hz. Medine vefat etse de, İsa Aleyhisselam dünyada kalacak. O da otuz küsür sene de o kalacak bu sefer. Bu itibarla. Peki orta süre, orta süre yani işte diğer işte on dokuz, gibi rivayetler bunlar da neye göre itibar edilir? Hicaz'ın hakimiyeti ve bölgesel hakimiyetler. Şimdi bunun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 Çürük mü? Aşağısı zemin kayıyor mu? Mayıyor mu? Bakmadan koyacak bir şey. Yine aynı unutulacak. Ondan sonra yine aynı. Allah muhafaza. Tehlikeler gündeme gelecek. Onun için 30-40 sene unutturacak bir süredir. Böylece Allah Teala, Hz. Mehdi'yi gönderecektir. İnşaallahu Rahman. Ondan sonra dünyanın tamamının feti söz konusu. Bölgesel değil. Dünyanın tamamına et söz konusu. Geçen hafta Adi Şerif okudum. Zülkarneyn ve Süleyman Aleyhisselam gibi. O zaman mescitler yapması, efendim, Mescid-i Aksa'yı mamur etmesi, dünyanın her yerinde mescitler bina etmesi, dokuz sene gibi süreler, e, dünyanın dörtte birini, beşte birini bile ne yapamazsın? Camilerle imar. E demezsin. Bu dünyadır. Bütün dünyadır. Bütün kıtalardır. Onun için e, bu da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 Roma'da, Vatikan'da bir sene fethettikten sonra kalacağı. Orada yine Yavur diyarlarını, Venedikleri oraları fethettikten sonra yedi sene kalacağı. Bunlar hep Adi Şeriflerde zikrediyor. Bunları da topladığın zaman yediği dokuzu çok aşıyor. Ondan sonra. Geçen hafta olacak herhalde. Zikrettik size. Yani efendim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 Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler birleştiği zaman bütün gayıplar çözülüyor. Allah Teala bütün kayıpları bildiği için hepsini haber ver. Bildirdi Muhammed Mustafa yı. sallallahu aleyhi ve sellem. Eh. Onun için ve mantık uyanleva hadis-i şerifler kafadan konuşulmadık in ve illa Ancak vahiydir, Allah'tan vahiy geliyor. Fırat'ın altına altın koyan kim? Allah Teala. E, Vatikan'ı fethettirecek kim? Allah Teala. E.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 7 sene yani fetihler bitmiş bütün dünya İslam olmuş elhamdülillah bu 7 sene peki 9 baz alırsak nereden beri geliyoruz 9 Vatikan fethinden sonra 9 çünkü ondan sonra bazı fetihler daha yaptı anlattım size geçen hafta peki 19'u nereden itibar ediyoruz 19 süfyani geberttikten sonra gelen tarih ne oluyor 19 ve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 Ondan sonra onu Kep kabilesi azdırdı dedik. Biatı bozdurdu dedik. Herhalde hatırlıyor musunuz? Ee desenize hoca köprünün altından ne sular geçti. Sen burada konuşuyorsun. Biz çıktıktan sonra başımıza neler geliyor? Benim başıma sizden beterler geliyor. Ama unutmayacağız kardeşim. Hadis-i şerifleri unutmayacağız. Ee, konuları kafanıza sağlam yerleştirin. Süfyaninin biatından sonra hesap yaparsan 24 sene olarak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 İşale salatu vesselam nazil olduğu vakitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. "Lente ahli kı ummetün ene fi al-mehdi fi ve İsa fi Bir ümmet asla helak olmaz ki bizim ümmetimiz elhamdülillah başında ben var. Ortasında Mehdi var, sonunda İsa var. Buradan anlaşılıyor ki İsa Aleyhisselam Hazreti Mehdi'den sonra kalacak. Hazreti Mehdi'nin kurucu İsa Aleyhisselam'ın nüzülünden 30 sene daha küsuratıyla beraber evvel vuku bulacak. İsa Aleyhisselam ondan 30 küsur sene sonra gelecek. Böylece Hazreti Mehdi'nin süresi 40, İsa Aleyhisselam'ın 45 diyor. Oradaki rivayetler 45 sene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 لَا يَزَالُ هَذَا الْاَمْرُ ف۪ي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ nas ithnani Dünyada diyor insanlar içinden iki kişi bile kalsa halifelik Kureş'tedir. İsa Aleyhisselam Kureşli midir? Değildir. Kimdendir? oğullarındandır. Arap bile değil. İsa Aleyhisselam Arap değildir. İsrailoğullarındandır. O zaman...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 en hususi veziri oluyor ve ona tabi oluyor. İsa Aleyhisselam, Hazreti Mehdi'nin emiri olmuyor. Buraya dikkatini çekiyor. Onun için, Hazreti Mehdi imam oluyor, İsa Aleyhisselam ona cemaat oluyor. Cabir hadisinde radıyallahu anh ne buyuruyor? Mescid-i sabah namazı vaktinde Efendim, geldiğinde e, hazret Mehdi'ye kâhmet getirilmiş, imamlığa geçmiş İsa Aleyhisselam da o dakika içeri giriyor. Çünkü Şam'a indiği için Şam'la Mescid-i Aksa arası baya misafir. E, Şam'a iniyor, orada bir zaman bulunuyor. Orada Emevi camisinde büyük topluluklar kendisini karşılayacaklar. Yalnız burada bir iki hadis-i şerif birbiriyle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 Ama yutmayacaksınız inşallah. Medeniyetler ittifakının açılımı ne? Eşittir. Yine dinler arası diyalog. Ama dinler arası diyalogda. E sen papazla görüş Ben papazla görüşürüm. Ne diye görüşürüm? İsa Selemi Allah'ın oğlu değil. İman et diye görüşürüm. He? E şimdi böyle bir görüşme olur. İstediğin papazla görüş. İslam'ı mutafa etmek üzere ilmin varsa konuş.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 Şimdi gelelim tefrit, geri kalanlar. Bunlar da aşırı geri kalmışlar. Bunlar da ne diyorlar? Bunlar da ilahiyat hocaları, bunlar da alim, televizyonlarda bangır bangır. İsa inmeyecek diyor. E bu kadar hadis var Bukhari'de, Müslim'de, şudur şu budur. E bunları inkar ediyorlar. Bunlar da ehl-i sünnetten çıkıyorlar. Tevatür olmuş bir hadis-i şerifler ve itikadımıza girmiş, itikat metinlerine girmiş. Bir tane alim ehl-i sünnetten inmeyecek demiyor. E, dolayısıyla bunu inkar ediyor. Bunlara da niye inkar ediyorsunuz deyince e, inecek desek diyor misyonerlerin işine yarar. E ne alakası var? O zaman İsa inanmıyorum mu diyeceksin yani? E benim pe peygamberleri sayarken İsa Aleyhisselam'a inanmıyor muyuz? Kur'an'da İsa anlatılmıyor mu? Eee o zaman Hristiyanlara Hür prim yapar diye onu mu inkar mı edeceğiz? E, dolayısıyla yani burada geri kalmak var. Biz el-i sünnet olarak ortayı bularak. Ne diyoruz?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 bu iham, vehim ortadan kalksın diye imamlığı kim yapıyor? Hazreti Mehdi yapıyor. Bundan dolayı sahih-i müslümde ve sahih-i şeriflerde yine Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Keyfe entüm idâ nezele fîkum ibnu meryem'e hakemen muksidâ ve imâmukum minkum. Bu hadis size çok bu işi izah edecek. Meryem'in oğlu İsa aleyhissalâtu vesselâm adaletli bir hakem olarak.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 giriyor. Şimdi onun için yine hadis-i şeriflerde İsa Aleyhisselam sonra işte ne olacak? Şöyle güven olacak, İslam dünyaya hakim olacak vs. bunların hepsi sahiptir. E, Hazreti Mehdi döneminde dünyaya İslam hakim olacak, şöyle olacak dünyada bir kafir kalmayacak, tüm dün dünya fethedilecek bu hadis-i şerifler sahittir. Bunların arasında bir çelişki yoktur. Çünkü ikisi de yedi ve dokuz sene kadar bir arada bulunmaları hasebiyle aynı dönem ona da nispet edilse doğrudur. Ona da nispet edilse doğrudur. Yani ikisinin döneminde de ortaklaşa dünyada İslam'ın hakimiyeti gerçekleşecektir. İnşallahurrahman. Onun için efendiler şimdi size acayip gibi geliyor. Olur mu acaba diye geliyor. İslam'ın çok garip zamanlar rastladığınız için, Müslümanların çok zor durumunu gördüğünüz için,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 ...beyan edilen haberler vukua geldikçe, hakikaten bundan evvelkiler çıktığı gibi, bundan sonrakilerin de aynen çıkacağı, böylece anlaşılıyor. Evet. Onun için kime sormuşlar dediler bugün bana? Einstein, Einstein birilerine sormuşlar işte kim? Demişler işte üçüncü dünya savaşında işte, teknoloji ne olur, şu olur mu bu olur. Şu anda kaç dünya savaşı oldu? İki mi oldu? Demişler 3. Dünya Savaşı'ndaki teknolojiyle nasıl olur acaba savaşlar, memleler. Valla 3. bilmem ne demiş, dördüncü de yine taşlarla sopalara döner demiş. Yani bazı böyle dahi adamlar var tabi. Dahi adamlar var, adamlar ileriyi görüyor, teknolojinin kendi kendini istof ettireceğini görüyor. Ve bu silahların efendim geçmeyeceğini. Onun için hadis-i şeriflerde yine kılıç, yine ok, yine at, yine mızrak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 Ona göre dinleyin. Ona göre iman edin. Hiçbir hikaye kabilinden dinlenmesin. Acaba denmesin. Zerre kadar şüphe itikada zafiyet ver. Allah muhafaza etsin. Onun için insan bedeninde zafiyet olsa tedavisi, telafisi var. Ama itikadında zafiyet olursa Allah muhafaza buyursun. O zaman Muhammed Mustafa'nın yüzüne sallallahu aleyhi ve sellem mezara indiğinden beri bu zatı tanıyor musun dendiğinde bakamaz. Bu hadis-i şeriflere inanmayanların Allah'ın Rasûlü'ne karşı yüzleri yoktur. Neyine inanmıyorsun? Niçin inanmayacaksın sen yahu? Rasulullah hangisini yalan söyledi? Haşa vekel. Kimi kandırdı? Haşa vekel. Muhbir-i Sadık. Her haberi doğru çıkan sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir haberinde yalan yanlış olmayan insan sallallahu aleyhi ve sellem. Haberleri bize verdi. muhittin Arabi Hazretleri'ni duydunuz. Kardeşi sallallahu aleyhi ve sellem. Büyük veli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 hiç hata yapmama özelliği dört halifede bile yok. Anlıyor musunuz? Yani dört halifede bile hiç yanılmayacak özelliği yok. Hazreti Mehdi'de var. Çünkü neden? Nedeni lehu meleku yüseddidu vin haythü la irav. Hazreti Mehdi'nin yanında sürekli bir melek var. Ne yapacak ne yapmayacak devamlı doğruyu gösteriyor. E böyle olsa ben de yanlış yaparım.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 Dün akşam dedik orası tıkanmış bir uyanıklık yapalım sağdan girelim. mezbanın önden aşağıdan doğru sütlüceden tam bulduk tıkanıklığı. E işte benimki öyle. Anladın mı? E, bir melek yok ki yanımda sağdan gitti e, ha, ha, Düz yolda tıkandık yani. Ama sen ne yapacaksın ne yapmayacaksın? Yapayım mı? Yapmayayım. Şöyle mi yapayım böyle mi yap? Ha melek olursa yanında melek içine ne yapar ilham verir. O ilhamı meleği görmeye lüzum yok kalbine geliyor. Ya hmelül kelle veya kuvvettayif insanlara yardım edecek, zayıfları güçlendirecek. Evet veya <gülüyor> kuvvettayif misafiri ağırlayacak. Efendim, fakir bu yedirecek doyuracak. Ve yuğinu halene hak Allah'tan gelen bütün musibetlere felaketlere karşı bütün Allah'ın kullarına yardım edecek.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 Bu geri geri de gelsen, ileri de gitsen doğru bir hesap. Bu şaşmaz. Ama bizde öyle olmaz. fi zileyle. Bu Hazreti Mehdi, Hazreti Mehdi. Hangi medreseden mezun olacak? Hangi alimin talebeleri olacak? Kaç üniversite bitirecek? Hangi şeyhin müridi olacak? He? Şimdi bazı tarikatlar, şeikler diyorlarmış ki Mehdi de bizim şeyhe bağlı. E yuh diyorum sana.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 Şimdi de yapıyor Allah işte dediğine. zulme <gülüyor> ve ehlehu. Zulmü ve ehlini kahredecek. Zalimleri kahredecek. Ve din <gülüyor> İslam'ı ayakta tutacak. Ve enfekur ruh fil İslam. İslam'a taze hayat üfleyecek. İslam'a da lazım yani. İslam görüyorsunuz tabii. Baya bir zafiyet, baya bir gariplik, baya bir çöküntü. Ve ve İslam zelil duruma düştükten sonra İslamı aziz edecek. İslam ölmüş gibi, bitmiş durumdayken İslamı yeniden ihya edecek. Ve yimsi rujul fizmani olmayacak. Onun zamanında insanları Allah nasıl düzecek? Bak. Adam diyor, akşam yatacak. Vasıflarını sayıyoruz. Cahil, cimri, korkak. Sabaha kalktı adam. Vasıflarını sayıyoruz. Efendim insanların en bilgilisi, en cömerdi, en cesuru. Yani ümmet de öyle düzelecek. Yani biz hakikaten acayip bir zamana çattık yani. Biz canımız çıkacak yani bu vasiyette.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 tabi olacak, seçkin kişileri böylece bir gecede yetiştirecek. cizye الْجِزْيَةَ وَاَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ بِسْسَيْفِ Cizyeyi kaldıracak. İsa Aleyhisselam da kaldıracak tabii. İkisi hakkında da var. Allah'a kılıçla çağıracak. Yani ne demek? Şimdiki hüküm ne? Şimdi İslam'ı arz edersin. Kabul ederse bir şey yok. Kabul etmezse hüküm ne? İki şık. Ya savaş, ya cizye vermeyi. Osmanlı ecdadımız bütün ne yapıyordu? Gavurlardan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 ve Avrupa bile şaşırıyor bu Osmanlı buraları nasıl yönetmiş diye. E tabii işte İslam'ın hükümleriyle yönetince böyle bir güç veriyor Allahü Teala yardım geliyor. Ama şimdi cizye şimdi var. Ama Hz. Ali selam Hazreti meydi cizyeyi kaldıracak. Yani ya İslam'a girersin ya savaş. Fe bak ba'kutil. Ben girmiyorum İslam'a diyeni gebertecek. Ve men nacaha Ben efendim Çekişiyorum senle münazama mücadele edemese yardımsız kalacak. Yuzhiru min eddin ma huve allazi alayhi sallallahu aleyhi ve sellem la hakama bihi. Dindeki gizlilikleri açığa çıkaracak. Yani Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şimdi sağ olsa şurada aramızda bulunsa Allah ruhaniyetini nasip etsin inşallah.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 Şimdi Hazreti Mehdi geldikten sonra Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki kalacak mı? He? Kalmayacak. فَلَا اَبْقَاءَ اِلَّدِّينُ الْخَالِسِ Bak bunları duyun, duyurun. Ondan sonra birisi kalkar der ki, bu Hazreti Mehdi'nin işi Şafii mezhebine uymuyor. Hanefi mezhebine uymuyor, kalkar Mehdi'ye itiraz eder. Mehdi geldi mi, artık müçtehitlerin iştihatları yani mezhep, kalmayacak. Ancak ne kalacak? Sırf, Halis din yani, Resulullah varken mezhep var mıydı?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 Öbür türlü olmaz. Adam şimdi geliyor keraat vaktinde Tayyatül Mescid namazı kılacak. E bu da ona diyor ki ya keraat vakti şimdi namaz kılınmaz. O da diyor ki ben Şafi'yim kardeşim. Şafi'de Tayyatül Mescid her zaman kılınır. O da ona diyor ki ne olursan ol. İşte bu zır cahilliktir. Ne olursan ol denmez. Şafi ise madem o adam iki rekat orada kılar E bilir. E şimdi buna, bu şu anda var. Ama Hazni Metin döneminde de sen efendim bunu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 İmam-ı Rabbani'de mektubatta diyor ki hatta ilk zamanda Medine'nin en büyük âlimi diyecek ki bu diyecek dinimizi kaldırmak istiyor ya bu Mehdi denen adam di dinimizi kaldıracak diye milleti fitneye sokacak o zaman Hz. Mehdi onun öldürülmesine emir buyuracak katlettirecek dolayısıyla فَلَيْسَ لَوْعَدُوْهُ مُب۪ينِ اِلَّا الْفُقَحَهَا خَاصَّةِ özellikle fıkıh fetva veren hocalar diyor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 Adıyaman'da mı ne görevliyim dedi geldi şurada şu şu direndim de öğlen namazını kıldırdım. 15-20 kişi cemaat oluyor şurada dedi. Genç de bir kardeşimiz Allah selamet versin dedi ben polis memuruyum genç. Seni rüyamda gördüm. Nasıl gördün dedim? Hazreti Mehdi ile bir sofrada yiyordun dedi. Ha şimdi onun için anlıyorum ki demek bu sohbetleri hiç kimse bu konuları konuşmuyor. E konuşmaz. Niye konuşmaz? Çünkü derler ki ne karıştırıyorsun derler. Ha ben de karıştırma ama Karıştırıyorum biliyor musun? Ha onun için ben doğruları konuşuyorum. Bunlar bir vesika olarak kalacak. Şimdi Mekke Medine de bile Mehdi konusunu Kaabe'nin imamı bile konuşamaz. Neden? Hadis diyor Mekke'nin emirini öldürecek diyor. Yani şimdi adam diyor Suud'dan Suud krallığı elden gidecek. E Suud krallığı elden gidecek. Suud Krallığı izin verir mi bu hadisler o şimdi? Eh! Onun için benim gibi böyle, ne imam ne müezzin, vasıfsız bir adamım yani. Onun için konuşmam serbest. Ama görevlilerin işi zor. Kimse istemiyor benim yönetimim bozulsun. Kimse istemiyor benim koltuğumu altımdan çeksinler. Beni zaten koltuk iğreti, istediği tarafa çekiyorsun burayı zaten. E dolayısıyla ben efendi hazretlerimin sözünü tekrarlıyorum, buyurduğunu tekrarlıyorum. İslam dünyaya hakim olsun da... Koltuk sandalye sizin olsun. Ben tuvalet temizlerim diyor. Benim şeyhim öyle bir zat. anca bizim de koltuk sandalye bir derdimiz yok. İslam dünyaya hakim olsun da Cübbeli hocanı kimse elini öpmesin hoca demesin. O da buralarda süpürsün. Ama İslam dünyaya hakim olsun. Bizim derdimiz o. Ama bir tarafımız kaybolmasın derdinde olsak tabii ki metni konularına girmeyiz. Ama bunlar... O ...sofrasında yemek yemeği için tabir ediyorum... ...bu sohbetler kalacak inşallah... ...risaleler de yazılacak inşallah... ...ve bu hizmetler ileride... ...yetişen dönemdeki insanlar... ...tabii ki istifade edenler olursa... ...o zaman tabi çıkmış birisi Mekke'de... ...haberler gelecek değil mi? Hz. Mehdi'nin ilk dönemi senelerce... ...çalkantılar olacak diyoruz... ...gizlenecek bir çıkacak... bir ta ...o zaman ne haberler gelecek... ...o zaman buralardaki her yerde kulisler değil mi? Doğru mu acaba... Yalan mı? Sahtekar mı? Hakiki mi? İşte o zamanlar bu alametler, bu anlattığım alametler, bütün bu hadisler ne kadar değerli olacak acaba? O zaman ölçü işte bu hadisler olacak. Bu kadar insan ondan hedefini belirlemek için bu hadisleri önüne alacak ve inşallah hakkı bulacak. Onun için bize de inşallah şefaatı nasip olur inşallah. Ya onun için... Size de nasip olur inşallah. Çünkü siz de bu derslerin sebebisiniz. Siz de toplanmasanız, burada gelmeseniz bu ders olmaz. Onun için size de özel şefaat olur. Özellikle bizden gelen nesillere inşallah ona yardım nasip olur inşallah. Evet. Ondan sonra ve yertefi'ül hilaf anil alem fil ehkâb bi vücud-i azel Hazreti Medî döneminde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 صدقوا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به الله على الكافرين صدق الله العظيم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 ül kuve en çok küve halkı sevinecek Küfe de çok sıkıntıda değil mi Basra yanıyor değil mi Küfe yanıyor değil mi Irak yanıyor değil mi Ne yardım gelecek inşallah en çok oranın halkı diyor çok onla ferahlanacaklar oralardan ordular çıkarıp ona yardıma gidecekler Übai Holrif ve keş ve hain ilahi Hani ilk biliyorsunuz ne dedik Yedi Alim. 313 kişilik müritleriyle Mekke'de. Ta evvelki derslerde konuştum. Allah dostlarına Allah Teala manevi alemde gösterecek, tanıtacak, müşahede edecekler, görecekler, tanıyacaklar, gidecekler onu. Bulacaklar. لَهُ رِجَالٌ اِلٰهِيُّدْ اُقِيبُونَ دَعْوَةً وَيَنْصُرُونَ Onun yanında Allah dostları bulunacak. Davetini dünya yayacaklar. Ona yardım edecekler. وَمُلْ بُجَرَىٰ يَحْمِلُونَ اثْقَالَ الْمَمْلَكَ يُحَيِّنُونَ وَعَلَى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 O zaman bulunacak zatlar Allah Teala azetlerinin haklarında beyan budur. Es-sahîdü billâhi ricâlün <gülüyor> sadakû mâ âhadûllâhi alâi fe minhum men kaddâ nahbâ ve minhum men ve mâ Allah'ın öyle erkek kulları var ki Allah'a verdikleri sözde sadık oldular.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 Ancak hepsini de hepsi de çok iyi Arapça biliyor ve lisan olarak Arapça konuşacaklar. Onların bir levm hafizun ve ummü'l-aacimi mafi'm arabi. Lakin la tekellumûne illa bil'arabiyye. Levm hafizun değilse min cinsim ma asallaqat. Ama onların bir koruyucuları olacak o dokuz kişinin de kendi cinslerinden değil. Ve hasul vucara ve Onların da yanlarında bir melek. E bu melek onları da ne yapacak?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 Efendim Hazreti Mehdi'nin dönemi Rasulullah'ın döneminden sonra Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Khayrul Kurun Karni. Sıma Ladinel Yalunum. Sıma Ladinel Yalunum. Sıma Ladinel Dünya kuruldu kurulalı. Asırların en hayırlısı benim yaşadığım aslı saadettir. Ondan sonra onu takip edenler Tabiin dönemi. Ondan sonra onlar takip edenler Tevayi Tabiin. Üç. Yani 300 sene kadar. Ondan sonra tabii Allah dostları çoktur ama o üç asrın fazileti gibi bir üstünlük yoktur. Hz. Mehdi'nin aslı da ne olacak? Dördüncü olacak. Onun Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, üç kere peşime gelenler buyurdu. Selâsetun tetra ve vâhidun fûrâdâ. Üçü peş peşe gelecek diyor sahabe, tâbîn tebeyt tâbîn. Birisi de tek gelecek diyor. O tek gelenler de dünyanın sonunda. Yani Hz. Medin'in asrı da ne olacak? O Tebe-i tebe asrına, o üç asra eklenecek. Arası bizim gibi bulanık dönemler geçecek. Onun Muhammed Mustafa ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmet-i ümmetün merhumetün. Mislemattalirrabi'in. Benim ümmetim rahmete mazhar bir ümmettir. Bahar yağmuruna benzer.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 Efendim Allahu Teala ve tekaz Hazretleri o dönemi getirecek. Şimdi bu dostlar ona yardım edecekler ve Hazreti Mehdiye Allahu Tebaraka ve Teala Muhammed Mustafa'ya tebaiyetle sallallahu aleyhi ve sellem bu mucizelerin devamını kerametleri ihsan edecek. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ed'u ilallahi ala basiretin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 Dini mübini İslam'ı ihya edecek. Bugün de böylece bitirmiş olalım dersimizi ama tabi ki artık bu rivayetler tevatür derecesine ulaşmıştır. Manen mütevatirdir. İnkarına mecal yoktur. On üçün hadis-i şerifte Mehdi'yi inkar eden kafir olur buyurulmuştur. Allah muhafaza buyursun. İnşallah Allah Teala imanlarımızı artırsın diyoruz. Amin. Şimdi Cami hatalarımızdan Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah el Azimel lezi la ilahe illahü el hayyel kayyum ve culayih Cami hatalarımızdan Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah el Azimel lezi la ilahe illahü el hayyel الرؤي من الذي لا اله الا الله الحي القيوم واتوب اليه امين سبحان ربي العلي العلي الوهاب الحمد لله رب العالمين صلاه والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه النار ما قرب رب الى Na'udhu bika minan nar, Allahumma inna nas'aluka al-jannah, na'udhu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka min ghayri ma sa'alaka Nabiyyuka Muhammad sallallahu ta'ala min sharri musta'adini Nabiyyuka Muhammad sallallahu ta'ala alayhi ve sellem, ve ente al-musta'an ve aleike Amin. min al kulli ve na'lem. Eûzü bicke mineş şeytânir recîm. Lî âcili vâcili ma alimnâ ve mâ lem nâlem. Ve mâ kobeytelnâ min qudâfec aleh kebte ve rüşdâ. Rabbena atina min ladunke rahmeten ve lehminrinal rüşdâ. Rabbena atmin Uzaktan yakından gelen ve bu hadisleri dinleyenler hepimizin imanımızı müzdadeyle imanımızın nurunu artır ya Rabbi. Kalplerimizdeki günah kirini pasını kaldır ya Rabbi. Bizi bu yoldan ayırma cümlemize devam, sebat, istikametler nasip eyle. Ya Rabbi son nefesle iman-ı kâmin hüsnü hâtime ve kelime-i şahadet. Buyurun. Eşhedü en la ilâhe illallah ve eşhedü ennem hamdû ve rasûlû kelime-i şahadetini rahatça okumak nasip eyle. Şimdi sağ olsalar da aramızda bulunacak olan cemaatlerimizin kabirde yatan hediye bekleyenler ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammed'in abdu ve resulü. <gülüyor> Sohbetlere katılmış olanların kabirlerine bu nuru, bu sevapları idihal eyle. <gülüyor> Amin. Cemaatin geçmişlerimizden anamız, analarımız, babalarımız, ağabey, akribahat talikatımız, komşu yaranımızdan... Ya Rabbi imanle cennet kapam şu ruhları için buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu böylece hediyelerimize ulaştır ya Rabbi bize de arkadan böyle okunmak hatırlanmak hediye olmak nasip eyle Bu cemaatin ya Rabbi hepimizin ya Rabbi çoluk çocuğumuzu eli i sünnet vel -i cemaate hadim eyle istikametten ayırma Vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Asker polisimizi korudukları gibi sen de muhafaza Amin. eyle. Şehitlere rahmet eyle. Amin. Terörü durdur Ya Rabbi. Fazl-ı bütün İslam vatanlarındaki işgalci güçleri defu refizâle ile Ya Rabbi geldiklerinden beter döndür Ya Rabbi. Amin. İslam vatanlarının yeniden hürriyetlerine kavuştur Ya Rabbi. Amin. Hastalıklarımıza acil şifa, Amin. dertlerimize deva. İçimizdeki borçlara ödeme kolaylıkları ihsan eyle. İşsizlere hayırlı işler, eşsizlere hayırlı eşler ihsan eyle. Ne hayırlı muradı olan varsa şuradan dağılmadığını okunan hadis-i Hazreti Mehdi hürmetine, Ya Rabbi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bereketine Ya Rabbi hepsine hepimize nasip eyle. Ve bütün şerlerden cümlemizi muhafaza eyle. Amin diyendilerine harca hemden ile. eyle. Cuma gecemizi mübarek eyle, ibadete kuvvet nasip eyle, sabah namazına cemaate çıkmak nasip eyle, elden ayaktan düşürme kimselere muhtaç etme, Allah'ım cemaat yolundan ayırma ya Rabbel alemin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Dualarımızın kabulü için buyurun. Al salatu al salamu alaikun ya Rasulullah. Al salatu al salamu alaikun ya Habib Allah. Al salatu al salamu alaikun ya Sıyedlerin ve lahirin. Ve salamun ala al murcelin. Ve alamin. İla şerifinübbi sallallahu aleyhi ve sellem. Aşhabim şahına kabul arurun ya Rabbi. babamız klas otan Ambat, Ambat, Müslümün, Ambat, Ambat, Ambat, Hاضirin, Fatiha.